بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمن اتقوا الله قتغاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Festaqel hadis-i kitabullah Ve khayren heli heli muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel muhru muhtefatuha Ve kulle muhtefetin bid'a Ve kulle bid'a'tin dalale Ve kulle dalaletin fin nar Değerli kadašlerim Gečen hafta gördüğümüz konu Ümmü Habiba Radiyallahu anha'nın Medine'ye gelişiydi Habešistan'dan Bir de aleyhissalatü vesselam sahralara, yol kesen eşkiyalara ve bazı kabilelere özellikle ashab-ı yani ve emsali sahabeleri katleden kavimlere, aşiretlere seriyeler yani askeri birlikler göndermişti. Bununla ilgili konuları işledik. Şimdi bundan çıkartacağımız dersler ne? Onu söyleyeceğiz inşallah. 52. konu ve 111. dersi görüyoruz. Birincisi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ki Ümmü Habibe radıyallahu anha ila aleyhissalatu vesselam nikahlanıyorlar. Hem de e, Necaşi'nin Necaşi'nin vatanı Habeşistan'da. Oraya hani ilk Müslümanlar hicret etmişti ya, orada nikahlanıyorlar. Sonra Ümmü Habibe radiyallahu anh'a geliyor Medine'ye. Bu konudan çıkacak birinci ders, velime yemeği, yani düğün yemeği, e, vaciptir ve bu peygamberlerin sünnetinden bir sünnettir. Geçen haftala haftada söylediğimiz gibi, Necaşi radiyallahu an biliyorsunuz Müslüman olarak vefat ediyor. Bir velime yemeği veriyor ve peygamberlerin adeti olduğunu, peygamberlerin evlendiği zaman bir düğün yemeği verdiğini ve bunun bir sünnet olduğunu bildiriyor veyahut da işaret ediyor. İşte bundan dolayı diyor ki birinci dersimiz, çıkartılacak ders, velime yemeği vaciptir ve Evlilik esnasında peygamberlerin sünnetinden bir sünnettir. Evet. Dediğimiz gibi bu Necaşi'nin radıyallahu anh'a Ümmü Habibe'yi radıyallahu anh'a'yı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlendirmesi ve ona mihir vermesi bunun bir örneği. Ee, mihrini de verdikten sonra dediğim gibi onun için bir yemek veriyor. Yani düğün yemeği. Aynı zamanda aleyhissalatü vesselam kendi eşleri için de velime yemeği, düğün yemeği veriyor. Ve sahabelerden Abdurrahman ibn Avfa emrediyor, düğün yemeği ver diye. Ali radiyallahu anha emrediyor. Kendisinin damadı biliyorsunuz. Bunlara hep bir velime yemeği, düğün yemeği ver diye emir buyuruyor. İmam Ahmet'in müsnedinde sahih ve senetle Ali radiyallahu anh'ın evliliğinden bahsederken Ali radiyallahu anh, aleyhissalatü vesselamın kızı Fatıma radiyallahu anhaya talip olduğu zaman diyor ki aleyhissalatü vesselam evlenecek kimseye yani damada velime yemeği vermesi, düğün yemeği vermesi gerekir diyor düğün yemeği mutlaka vermesi gerekirdir. Ali radıyallahu da düğün yemeği verecekken e, Sad radıyallahu anh diyor ki ben bir işte keçi keseyim. Bazı sahabeler ben şunu şuna yapayım diyor. Ensardan bir grupta da, e, Darıdan'dan Mısırdan böyle birkaç ölçek getiriyorlar ve bu şekilde bu Hazreti Allahu an bir yemek veriyor. Velime yemeği, düğün yemeği yani. Evet. Şimdi bu yemek verilirken birkaç şeye dikkat edilir diyor. Onlardan bir tanesi duhulum biha yani zifaf olayı. Zifaftan üç gün sonra velime yemeği verilir. Bunun aslı Sahih-i Buhari'de gelmektedir diyor müellif. Ve başka hadis kitaplarında da mevcut. Evet. Aleyhissalatü vesselam Enes'in rivayetinde değerli kardeşlerim Nebi Aleyhissalatü vesselam Safiye radiyallahu anha ile evlendiğinde onun mihrini ona verilecek mihri onun azad edilmesi olarak sayıyor. Azadını daha doğrusu mihir olarak sayıyor. Safiye radıyallahu anh. Bundan bahsettik ama daha yeri gelmedi. Bu yeri geldiği zaman söyleyeceğiz inşallah. Ve üç gün sonra da üç gün sonra da bir velime yemeği veriyor. İşte bundan dolayı velime yemeği 3 gün sonra verilir. Deniliyor. Sünnete uygun olan bu. Ancak sadece üç gün sonra mı verilir? Bugün biliyorsunuz bizim buralarda yemek, dün yemeği, düğün günü veriliyor. Hatta zifaftan önce veriliyor. Onun için bu da inşallah düğün yemeği kabilindendir. Yani dün yemeği sayılır. Çünkü bu hususta alimler böyle söylüyorlar. Sünnet olan 3 gün sonra vermek ama yemek, düğün yemeği işte düğün gününde veya düğün gününden önce sonra verilebilir. Buna önemli olan niyet etmektir. Aleyhisselatü Vesselam'ın düğünle alakalı bu emrini yemek verin emrini yerine getirmektir. Bunu yerine getirdiği zaman o vücubiyet üzerindeki borç Aleyhisselatü Vesselam'ın emri düşmüş olur. Ama sünnet olan zifaftan yani gerdekten üç gün sonradır. Allahu alim. İkincisi değerli kardeşlerim yemeğe Salih kimseler. Fakir olsun, zengin olsun salih kimseler çağırıldı. Yani zenginler çağrılıp fakirler bırakılmaz. Ayırtma, adam kayırma, ayırt etme yapılmaz. Abu Said'den rivayet edilen bir hadiste Alihi salatü vesselam la tusahibu illa mu'mina. Yani sadece mümin kimseyle arkadaşlık yap. Ve la yekul ta'amuka illa taqi. Ses senin yemeğini sadece muttakiler yesin diyor. İster zengin olsun, ister fakir olsun takva sahibi kimseler yesin diyor. Hani yemek duasında da dua ederken diyoruz ya. Iftar endekum saimun. Yani yanınızda oruçlular ne yapsın? İftar etsin. Ve ekale ta'amakumul ebrar. Ve yemeğinizi iyi kimseler yesin. Vesallatu aleykumun melekah. Ve melekler size dua etsin, senada bulunsun, size dua etsin diyoruz. Yani bir insanın yemeğini iyi kimselerin yemesi, ebrarların yemesi çok güzel bir şey, çok özel bir şeydir yani. Çünkü onların duası makbuldür. Evet. Ve sünnete uygun olan bir şeydir. Evet kardeşlerim, dolayısıyla zenginlerin çağrılıp da fakirlerin mahrum edildiği bir şey haramdır. Yani sırf zenginlere yönelik bir davet haramdır. Bu husustaki delil ise sahih Müslüm'de geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan diyor ki aleyhissalatü vesselam Şerru ta'am ta'amul velîmeti yud'a lehel eğniyâ. Yemeklerin en şerlisi Velime yemeğidir ki zenginlerin çağrıldığı. Sadece zenginlerin çağrıldığı velime, düğün yemeğidir. Diyor. Ve emne ahal mesakin ve miskinlerin yani yoksulların mahrum bırakıldığı, çağrılmadığı sadece zenginlerin çağrıldığı yemek en şerli yemek. Evet. Kim de davete icabet etmezse Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Yani velime yemeği vermek vacip. Ona icabet etmek de vacip. Artı Müslüman, Müslüman üzerindeki hakkı. Ancak bu davete icabet münker olmadığı zamandır kardeşler. Eğer münker varsa ne demek münker? Allah'a ve Resulüne isyan olan şeyler varsa işte başta çalgı, davul, zurna, Allah korusun içki, Kadın erkek karışık bir arada oturma. Bunlar hep münker olan şeylerdir. Bunlar varsa da bu davete vacip olsa dahi icabet edilmez. Üçüncüsü, velime yemeği etsiz de verilebilir. Yani illa et yedirilmesi gerekmiyor. Ama mutlaka bir yemek verilmesi gerekiyor. Kişinin gücün nispetinde Etsiz bir velime yemeği kimin sofrasında var? Yine aleyhissalatü vesselamın sofrasında var. Aleyhissalatü vesselam eşlerinden birine Zeynep radıyallahu anh'a yemek veriyor. Onda et yediriyor mesela. Bir başka eşinin yemeğini yedirirken Safiye radıyallahu anh et filan yok. Evet. Dolayısıyla bunun aslı yine sünnete dayanıyor. Yine aleyhissalatü vesselamın bir uygulamasına dayanıyor. Evet, Hayber'den, Hayber savaşından döndüğü zaman, dönerken, dönüş esnasında, aleyhissalatü vesselam, Safiye binti Hüveys radıyallahu anha ile evleniyor. Dolayısıyla orada bir yemek veriyor. Şimdi bu olayın aslı Buhari'de geliyor. Enes radıyallahu anha'dan diyor ki Enes, aleyhissalatü vesselam Hayber ile Medine arasında, Üç gün kaldı. Hayber biliyorsunuz Yahudilerin bir kalesi, bir mekanı olan yer. Oraya geleceğiz inşallah o savaşa. Hayber ile Medine arasında üç gün kalıyor ve Safiye radıyallahu anha ile zıfafa giriyor. Evleniyor ve zıfafa giriyor. Sonra Müslümanları davet ediyor. Velime yemeğine o yemekte diyor ne ekmek verdi ne de et verdi ne ekmek verdi ne et vardı. bana diyor bir sofra sermemi deriden böyle bir sofra türü bir şey sermemi emretti serdim diyor sonra o sofranın üzerine hurma ekit denilen kuru yoğurt yani böyle süzülmüş ondan sonra iyice kurutulmuş azık yapılan kuru yoğurt. Eskiden olurdu bunlar. Biz ben şahsen görmedim ama oluyormuş diyelim. Yalnız bir Afganlı kardeşimiz bana gösterdi özellikle taş gibi böyle sert bir şey. Onu ıslatıyorlar, katık olarak kullanıyorlar. Eskiden bu çok ramajtaymış. Onun için mesela e, zekat yani Fıtır sadakasının, fıtır zekatı çıkartılırken ekitten de çıkartılır. Çünkü hadiste de gelmiştir. Çok değerli bir katı. Bunu koymuşlar işte sofranın üzerine. Hurma, Ekıt ve yağ koymuşlar. Ondan sonra da insanlar doyuyorlar. Demek ki et illa bir şey değil. Abdurrahman ibn Avfa bir böyle koyunla dahi olsa velime yemeği ver diyor. Evleneceği zaman sahabiye. Abdurrahman ibn Afa radiyallahu anhu. Ama bu zorunlu bir şey değildir. Kişinin imkanı nispetinde velime yemeğini verecek. Evet. Şimdi burada değerli kardeşlerim, zaman zaman ben söylüyorum bu konulara temas ettiğimiz zaman, düğünde asıl olan yemektir. Düğünde asıl olan program yapılacak şey yemek özellikle erkek tarafının damadın bir yemek vermesi gerekiyor. Şimdi bizim buralarda adet insanlar ne yapıyorlar? Birkaç gün önceden düğün için hazırlık yapıyorlar. Bir takım programlar tertipleniyor. Ondan sonra uygunsuz şeyler yani az önce söylediğimiz münker şeyler mutlaka Allah'ın korudukları kimseler hariç yapılıyor. Yani içki olmasa bile bir çalgı, davul, zurna, işte son zamanlarda da havai fişekler ve benzeri ondan sonra havaya sıkılan işte tabanca atışları vesaire gibi şeyler. Bunların e, sünnetle dinimizde hiçbir alakası yok. Olmadığı gibi caiz de değil yani. Ya israf, israf açısından bir haramlık söz konusu, yahut da başlı başına bir haram, müzik, çalgı aletleri vesaire gibi şeyler. Veya ne oluyor? Bir salon, salona toplanıp oradan nikah merasim oluyor. Ondan sonra... Orada birlikte bir şeyler yeniliyor açılıyor. Bu da kadın erkek karışıklığıdır. Bu da doğru değil. Caiz değil. E peki ne olacak? Hadi biz yatmadık. Akrabalar var yakınlar var. Ne yapacağız? Onlara gitmeyeceğiz mi? Diyor arkadaşlar mesela. Kardeşlerimiz soruyor. <gülüyor> gitmeyeceğiz. Ama gitmeyeceğiz derken silahı da yani onlarla bağı koparmamak lazım. Ya öncesinde ya da sonrasında öncesinde gitmekte fayda var gidip tebrik etmek lazım. Hediyemiz varsa hediyemizi vermek lazım. Bir de Allah'tan kork. Şunlar şunlar yapma diye söyleyebilirsen Ali Yula Üzerine düş böyle bir duyuna gidemez Çünkü doğru değil kardeşlerim. Haram. Bunu kendimizi ve çolumuzu, çocuğumuzu sakındırmak lazım. Bu enfusukun ve ehliykum kendinizi ve ailenizi koruyun diyor nara, atešten ve guduhennaz vel icara yakıtı insanlar ve taşlar olan atešten koruyun. Şimdi öyle düğün yapan insanlara dersin bak gitmeyin demiyorum ama nasıl gideceksin öncesinde veya sonrasinde hediyeni vermeye gideceksin. Hayli mübarek olsun. Ondan sonra şunlara şunlara dikkat et dersin. Ama öyle bir ortama girmezsin. Benim bulduğum, düşündüğüm alternatif bu Allahu alem. Allah bizi korusun. Yani insanlar gücenecekmiş, hele alem ne diyecekmiş? İşte borcumuz varmış, altın borcumuz çürüydü bunlar. Yani hiçbiri Allah Hazretlerinin rızasının önüne geçemez. Onu kadar. Evet. İkincisi geçen hafta bir esirden bahsettim. Sumame binti Usal. Sumame ebni Usal. Ee, radıyallahu anh biliyorsunuz yemame ahalisinin lideri idi ve müslümanların eline esir olarak düşüyor şimdi bu esirle ilgili bir ders var müslümanlar esirlere güzel davranırlar iyi davranırlar bizim dinimiz bu yüce din esirlere ikram etmek ve onlara iyi davranmaya teşvik eder bu da niçindir o esirleri, bu hak dine, doğru olan dine davette büyük bir tesiri vardır. Dolayısıyla Müslümanların bu hoşgörüsünden esirler etkilenebilirler ve İslam'a girerler. Tıpkı Fımame'nin girdiği gibi hem de bir kavmin lideri giriyor. Sonra da tüm kavmi etkileniyor İslam'a girmek üzere. Bu şekilde esirlere güzel davranıldığı zaman zaten nefis kardeşlerim kendisine iyilik yapan, güzel davranan kimseye karşı böyle sevgi beslemek, ondan sonra ona yönelmek üzere yaratılmıştı. Ben yani sana birisi iyilik yaptığı zaman, bir güler yüz gösterdiği zaman sen ona karşı bir yönelir hissedersin, bir sevgi beslersin yani. O insanı celbeder. Aleyhissalatü Vesselam'da bu sahabeye işte sonra da Müslüman oluyor, sahabe oluyor ya bu esire emre diyor yani iyi davranın. Yedirin, içirin diyor adeta. Onlar da yediriyorlar, içiyor, içiriyorlar. Hatta Aleyhissalatü bir böyle bol süt veren devesi varmış. Sabah akşam ondan e, süt alır, sağlarlar ve o esire, sumameye verirlermiş. Hani diyor ya, hatırlayın konuşmayı Sumame'nin yanına geliyor, ey Sumame benim sana ne yapacağımı düşünüyorsun, ne düşünüyorsun deyince o da hayır iyi şeyler düşünüyorum. Öldürürsen kan sahibini yani öldürülmeyi hak etmiş bir kimseyi öldürmüş olursun. Ama affedersen de affına karşılık şükrü eda ederim diyor üç gün üst üste. Ondan ihsanda bulunuyor Aleyhisselatü Vesselam işte, orada. aç susuz bırakmıyor ki. Hem de mescidin içerisinde. Sonra da adam üçüncü günden sonra ne oluyor? Müslüman oluyor. Allah'ın lütfuyla. Allah Azze ve Celle de Dehir Suresinde, diğer bir ismi de İnsan Suresinde o kimselerden bahsederken yani bu esire, yetime yedirenlerden şöyle diyor. ve وَيُطْعِمُونَ اتَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا ve esira miskina ve yetim ve esira onlar kendileri yiyeceği ihtiyaç istettikleri halde yetime yoksuna ve esire yedirirler diyor inma nuzaemukum li vecihillahi la nuridu minkum cezaa ovla syukur'a biz sadece bak yedirdikten sonra da bırakbaşa kakmayı bırakın başa kalkmayı diyorlar ki biz sadece Allah'ın yüzü için yediriyoruz sizden ne bir karşılık ne de teşekkür beklemiyoruz diyor yani bir insan yemek Allah için yemek verdiği zaman yedirdiğinde yetime miskine dua bile beklemesine gerek yok çünkü o zaten otomatikman sevabı alıyor Yani illa dua et, teşekkür et. Böyle bir şey yok. Bak, salih kimselene özellik bu. Allah'in vecihi için, yani yüzü için biz yediriyoruz. La nureydi minkum ceza ve la şükura. Sizden bir karşılık beklemiyoruz. Gerek sözlü, gerek fiili, davranışlı, maddi manevi bir karşılık beklemiyoruz. Teşekkür da beklemiyoruz. Allah için. Allah için yedirdi mi bitti. O sana yatıyor yani. Allah'ın Ki salihlerin özelliği bu. Evet. Bu esire iyi davranma ve neticesinde hasıl olan çok büyük bir maslahat bir de benim ustalık, yani ustalık oğulları savaşında cereyan etmişti. Aleyhissalatü vesselam e, Cüveyriye bin Haris diye bir kadın esir düşüyor ve onunla biliyorsunuz evleniyor Cuvayriye'yle. Bu da yine o kavmin aşiretin liderinin kızı. Ve mustalık oğullarından bir sürü insan esir olarak alınıyor, Medine'ye getiriliyor. Aleyhisselatü Vesselam ile evlenip azat edince ondan sonra insanlar diyorlar ki bizim elimizdeki bu esirler aleyhissalatü vesselamın hısımları oldu yani eşi tarafından hısımları oluyor diyorlar ve yüz kadar esiri bırakıyorlar ve onların islama girmesine sebep oluyor bu olay yani bir anda Allah azze ve celle'nin kendilerine lütfuyla birçok esiri ele geçiriyorlar Z e savaşı kazanıyorlar esiri ele geçiriyor, ganimatları elde ediyorlar sonra onlar olduğu gibi bırakıyorlar Tıpkı geçen hafta anlattığım gibi Ebul Asa yani Zeynep Binti Muhammed yani Zeynep radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamın kızının kocasının mallarını ele geçirip sonra da hepsini verdikleri gibi. Hepsini veriyorlar. İşte yani aleyhissalatü vesselamın esirlerin muamelesi. Esirlerden öldürdükleri var mı? Var. Bedir'de esir alan, alınanlardan, Uhud'da esir alınanlardan Vesaire. Ama her zaman o şekilde mi? Değil. Esire konumuna, durumuna göre hep muamele edilmiş. <gülüyor> Ve çoğunlukla güzel muamele etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunun neticesinde de birçok hayırlar elde etmiştir. Evet. Dolayısıyla yani alacağımız ders Müslüman kimseler esirlere iyi davranırlar. Üçüncüsü, Müslümanlar kendilerinden, kendileri içerisinde mertebe olarak en aşağıdaki kimsenin verdiği emanı gözetirler. Evet. Yani en alt tabakadaki bir insan Müslümanlardan, hatta buna eee alimler kölelere cariyelere de dahil bir kimseye eman verdiği zaman Müslümanlar adına ver. Dolayısıyla da o ve kendisine eman verilen emniyet içerisinde alınan, himaye altına alınan kimse bütün Müslümanların koruması altındadır. Evet. Zeynep radıyallahu anha Ali Sırat kızı işte Müşrik olan kocası Ebul As'a eman veriyor. Hatırlayın. Namaz esnasında e, sesleniyor kadınlar bölümünden. Ben falancaya eman verdim. Himame, himaye mi altıma, koruma mı altıma aldım diye. Aleyhisselatü Vesselam da siz benim duyduğumu duydunuz mu diyor. asabına namaz kılanlara evet diyorlar. Ondan sonra kızının yanına geliyor. Aleyhisselatü Müslümanların diyor en aşağısındaki kimse eman vermiştir Müslümanlar adına diyor ve ona dikkat etmesi gereken şeyleri söylüyor. Ona iyilik et diyor ve sakın onunla beraber olma çünkü o müşriktür sen Müslümansın yani o sana helal olmaz diyor. Bunun neticesinde olayı anlatmıştık. Müslümanlar bu Ebul As'ın kervanından elde ettikleri ganimeti tekrar veriyorlar. Adam da götürüyor Mekke'ye, tek tek mal sahiplerine veriyor, üzerindeki hakları, ondan sonra da orada Müslüman oluyor. Ve orada diyor ki, ne diyor hatırlayın, ben Muhammed'in yanında Müslüman olsaydım, siz bu mallar için Müslüman oldu diyecektiniz, sizin yanınızda Müslüman oldum diyor, kelime şehadet getiriyor. Ondan sonra da tekrar Medine'ye geliyor, Ali aleyhissalatü vesselam tekrar kızı Zeynep'e ona veriyor. Hem de eski nikahı üzere Subhanallah. Evet. Dolayısıyla kardeşlerim, burada anlatılmak istenen yani en alt tabakadaki bir insan bile Müslümanlar adına bir himayede bulunduğu zaman o gözetilir. İşte bu İslam'ın müne verdiği bir üstünlük. Onun İslam Müslüman olan kimsenin mekanini, kadrini, kıymetini yükseltiyor. Derecesini yükseltiyor. Evet. Allah Azze ve Celle وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ اَلْلِيَا Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin velisidir. يَأْمُرُونَ ve وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İli emreder, kötülükten vazgeçirirler. Yani müminler birbirlerinin velisi ve dostudurlar müminlerden bir kimse böyle bir şey yapmış ise yani bir eman vermişse herkes onu ne yapar? Gözetir. O husustaki yapılması gereken şeyi yapar. Bu konuda Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadiste Abdullah İbni Amr radıyallahu anhımadan geliyor hadis kardeşlerim. Diyor ki Müslümanlar vesselam, diyor ki Müslümanlar kısas hususunda kanları eşittir. Yani Müslüman olan kimsenin kanı eşit. Onların içerisinde makam, mevki, sahibi kim olursa olsun fark etmez. Herkesin kanı eşit. Kısas hususunda. İster ileri gelen insanlardan olsun, idarecilerden, ister hocalardan, hacılardan olsun, kim olursa olsun herkesin kanı en aşağıdaki Müslümanın aydın. Ve Müslümanların en alt tabakasındaki bir kimse yine Müslümanların zimmeti yani onların korumasıyla dolaşır etrafında. En alt tabakadaki bir kimse Müslümanların zimmeti yani korumasıyla dolaşır. En aşağıdaki, en alt mertebedeki bir kimse, Müslüman olan bir kimse Müslümanlar adına eman verebilir. Bir müşriye, bir kafire, bir başka birisine eman verebilir. Dolayısıyla o Müslümanlar da o emanlığı muhafaza ederler. Evet. Onlar diyor, Hadis hadisin devamında, başkalarına karşı tek bir el gibidirler. Yani tek bir yumruk gibi diyoruz da biz, öyledirler. Onların güçlüleri zayıflarına ve savaşa, cihada gidip de orada ganimet ed elde edenler de oturanlarına ganimetlerden verirlerdi diyor. E bir sebep üzere oturmuştur o. Ve hiçbir mümin bir ka kafire karşılık öldürülemez. Yani kafirin kanına karşılık bir mümin kimse en aşağı tabakada olsun kim olsa olsun asla öldürülemez. Ve ahad sahibi yani kendisine Yani söz verilmiş bir kimse, anlaşmalı bir kimse ahdi içerisindeyken de öldürülemez. Bugün bakıyoruz ne ahde vefa gösteren var, ne <gülüyor> Müslüman'ın kanına saygı duyan var. Subhanallah. İnna lillahi ve inna ilahi raci'un. Allah bizleri ve tüm kardeşlerimizi istahir. Evet. Dördüncüsü değerli kardeşlerim ve sonuncusu Evet. Sahabeler Aleyhisselatü Vesselam'ın e, göndermesiyle nereye gidiyorlar? Mekkeli kervanı karşılamak üzere deniz kıyısına geliyorlar. Ve deniz kıyısına geldiklerinde aç kalıyorlar şiddetle açlık çekiyorlar. Orada önce develerini kesiyorlar. Sonra onların komutanları develeri kesmeyi yasaklıyor. Aradan bir müddet zaman geçince allah Allahu Teala onlara ikram ediyor denizden amber adında çok büyük bir böyle balık gibi bir şey atıyor ve onu 15 gün yiyorlar falan. Hadise de geldiği üzere gözünün, o, o hayvanın gözünün çanağının içerisine 13 tane sahabe oturuyor. Bu kadar büyük bir hayvan. Yani. Düşünün. Sahi Müslüm'de geliyor bu. Allah ikram etmiş. Ve on, onun etinden alıyorlar, kurutuyorlar, aleyhissalâtu vesselâm'a getiriyorlar. Getirin bana da diyor. O da yiyor ondan. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bununla alakalı diyor ki denizin suyu Temiz, öljisi ise helal. Evet. Allah Azze ve Celle Furkan suresinde وَاَنْزَنْ لَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً أَنْطَحُرًا. Muhakkak ki biz gökten temiz bir su indir. Yani gökten inen su temizdir. Yağmur suyu temizdir. Et yağmur suyu nereden devir daim oluyor? Yer sularından. Dolayısıyla <gülüyor> denizin suyu da temizdir. Bununla ilgili gelen hadis, delil Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan geliyor. Bir adam aleyhissalâtu vesselâm'a geliyor. Diyor ki biz deniz yolculuğuna çıkıyoruz. Ve su, yani normal kullanılabilir, su, suyu da az alıyoruz. İçmek için vesaire Suyu az bulunduruyoruz, yanımızda alıyoruz. Ondan abdest alırsak susuz kalırız. Susarız diyor. Diyor. Denizin suyundan abdest alabilir miyiz diye sorunca Aleyhissalatu vesselam huwa tahuru ma'uhu al-halu maitatu'hu ifadesini kullanıyor. Denizin suyu temiz ve ölüsü de helaldir. Denizin suyu temiz, ölüsü de helaldir. Dolayısıyla denizin suyunu kullanabilirsin abdest için vesaire. Oradan çıkan ölü de helaldir yenilebilir yani. Bununla ilgili Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde rivayet eden bir hadiste kardeşlerim ve Vesselam buyuruyor ki bize diyor iki şey iki ölü daha doğrusu iki ölü olan hayvan ve iki tane de kan helal kılındı. Nedir o? iki ölü? Çekildi. Çekirge ve balık. iki kan da ciğer ve dalak. Bunlar bize helal kalın. Diyor. Burada bize delil olan ne? Balık. Demek ki denizin ölüsü helal. Şimdi burada birkaç bir şey daha söyleyelim. İnsanlardan bazıları özellikle mealci kesim, Kur'aniyyün, Arapçası, Kuran'cılar denilen kimseler, hadisleri kabul etmeyenler, hadisleri adeta çiğnayan kimseler, Kuran'da ne olursa biz onu alırız, diyorlar ya, Allah Azze ve Celle, Kuran-ı Kerim'de, Hürrümet Aleykumul meytetu ve demu ve lehmul hak'ın zir Size, Ölü ve kan haram kılın dedi. Ve devam ediyor ayet kerime. Because tane var bunun. Hurrumat aleykum el meyte ve'd-dem. E şimdi denizden çıkanlar da ölü. Ne olacak bu? Kur'an-ı Kerim'e göre eddem kan haram. Peki hayvanların koyunun, devenin, sığırın Kan dolu olan dalağı, ciğeri yenmiyor mu? Neye göre yiyorsun kardeşim sen? Bunda Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman bunlar haram. Ama orada tevile kaçacak. Aklınca bir tevile gidecektir. Ama bu teville filan alakası yok. Bizim elimizde delil var. Bu delil Rivayet olarak sahih, bir de yaşanır olarak gerçek, hakikat bir şey. Onlar onu tevil ediyorlar işte. Rivayet olarak sahih bu hadisler. ve Vesselam iki ölüyü bize helal kılındı diyor. Çekirge ve balık turu şeyler. Denizden çıkan ölüler. İki kan da malum. Onlara göre, Kur'an-ı Kerim'e göre hareket ediyorlarsa bu iki şeyi yememeleri gerekiyor. Ciğer ve dalak yemeyecekler, balık da yemeyecekler. Ölmüş olan balığı yememeleri gerekiyor. kendilerine haram etmeleri lazım. Oysa ki hadis ne yapıyor? Tahsis ediyor. Bir de yaşanılan bir şey var. Yani İslam'ın geldiğinden bugüne kadar ve kıyamete kadar da gidecektir. Yaşanılan ne? Balığın yendiği. Ölü olan, denizden çıkan balığı yendiği. Kimse hiçbir akıl sahibi bu ölüdür, haramdır demiyor. Onlar da diyemiyorlar. İşte burada akılları çelişiyor onlar. Oysa naslara bağlı kalsalar iş bitecek. Burada onların aleyhine delil var işte. Hem aklen var hem de nassan, naklen daha doğrusu. Evet. Değerli kardeşlerim Geçen anlattığımız konulardan elde edeceğimiz dersler bunlar. Allah Azze ve Celle velime yemeğini, düğün yemeklerini sünnete uygun vermeyi bizlere nasip etsin. Bu yemeği ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. İnsanlar düğünlerde gösterişe şuna buna örnek veriyorlar. Buna hiç gerek yok. Düğün yemeğine önem verilsin. Düğün yemeği gösterişe, şuna buna kaçmadan düğün yemeğine önem verilsin ve fakir zengin herkes çağrılsın. En makbul olan budur. Biz bunu kardeşlerime de tavsiye ediyoruz. Yani güzel bir imkanın varsa güzel bir düğün yemeği ver. Yani sağ sonra paranı harca mı? İnsanların duasını alırsın, teşekkürünü alırsın. Bundan da Allah azze ve celle memnun olur inşallah. Dediğim gibi eee sünnete uygun düğünler yapmayı ve sünnete uygun düğün yemekleri vermeyi bizlere nasip etsin. Ayrıca e, Müslümanlara karşı ve Müslümanların e, elinde bulundurduğu kimselere karşı da hayırla, iyilikle davranmayı bizlere nasip eylesin. Aleyhisselatü Vesselam'dan bir nas geldiği zaman sahihliği kesin olan ona da teslim olmayı Gönülden ona itaat etmeyi bizlere nasip etsin. Bizlere ve çoluğumuz çocuğumuz İslam üzere yaşasın ve yaşatsın. Sübhanek Allahumma